Bölüm 10 Miss Marple, porselen köpek bibloları ve Margaret'ın armanları karşısında oturmuş, mutluluk içinde müfettiş Dermot Kredak'ı süzüyordu. ''O kadar mutluyum ki'' diye açıkladı. ''Bu olayın soruşturmasının size verilmiş olması beni gerçekten sevindirdi. Bu görevi sizin üstleneceğinizi umuyordum.'' ''Mektubunuzu aldıktan sonra'' diye açıkladı Kredak. ''Doğruca polis merkezine gittim.'' O sıralarda Breakhampton'dakiler de aynı konuyla ilgili olarak size yardım için aradılar. Bunun yerel bir olay olup olmadığı, kendi sorumluluk sınırlarını açtığı görüşündeydiler. Sizden bahsettiğimde emniyet müdürümüz çok heyecanlandı. Sanırım vaftiz babam ona sizinle ilgili çok şey anlatmış. Sevgili Sir Henry diye mırıldandım Miss Marple sevgiyle. Benden kendisine Little Padox davasını bahsetmemi istedi. Daha sonra ne söylediğini bilmek ister miydiniz? Eğer özel ve gizli değilse anlatmanızı isterim. Bu iki yaşlı kadının çözümünü kafalarında tasarlayıp olanaksız gibi görünmeseye rağmen haklılıkların ortaya çıktığı çok çapraşık davalara benziyor, dedi. Bu yaşlı hanımlardan birini tanıdığına göre seni bu davayla görevlendiriyorum. Böylece buraya geldim işte. Şimdi sevgilim Miss Marple, nereden başlayalım? Bu siz de anlayacağınız gibi resmi bir ziyaret değil. Yardımcımı da getirmedim. Öncelikle ikimizin baş başa verip olayı gözden geçirmemizin daha doğru olacağını düşündüm. Miss Marple de Eminim dedi. Sizi yalnızca görev başında tanıyan birinin bu insanca duygu yönünüzü bilmesi olanaksız. Ayrıca her zamankinden daha da hoş görünüyorsunuz. Kızarmayın. Neyse neler öğrendiniz? Sanırım hemen her şeyi öğrendik. Arkadaşınız Bayan McGillikudy'nin St. Mary Mead polis merkezine yaptığı ihbarı, bunun trendeki kondüktör tarafından teyidini ve Brakehampton gar müdürünün ifadesini inceledim. Diyebilirim ki, herkes üzerine düşen tüm araştırmaları yapmış, demir yolları görevlileri ve polisler. Ancak sizin yaptığınız tahminlerin hepsinden daha isabetli olduğunu söyleyebilirim. Tahmin değil, diye itiraz etti Miss Marple. Benim daha büyük bir avantajım vardı. Elspeth McGullochuddy'yi tanıyorum ama diğerleri tanımıyordu. Kimse onun hikayesini doğrulayamıyordu. Kayıp olduğu bildirilen bir kadında olmadığı için diğer insanların hepsi doğal olarak tüm bunların ihtiyar bir kadının kurgulamaları olduğunu düşündüler. Yaşlı kadınlar bu türden hayal ürünü hikayeler anlatırlar ama Elspeth McGullochuddy asla. Miss Marple'ın son sözlerini yineledi müfettiş Credak. Onu tanımayı çok isterdim. Keşke Seylana gitmemiş olsaydı. Bu arada onun da orada sorgulanmasını ayarlamaya çalışıyoruz. Aslında benim düşünce yöntemimin de orijinal olduğunu söylenemez diye belirttim. Miss Marple. Mark Twain'in öykülerinden esinlendim. Atı bulan oğlanın yöntemini izledim. Hikayede çocuk at olsaydım nereye saklanırdım diye düşünür ve oraya gittiğinde atı bulur. Acımasız kanlı bir katil olsaydınız ne yapacağınızı mı düşündünüz? Fredak pembe beyaz yaşlı yüzüne dikkatle bakarak sordu. Gerçekten zihniniz yeğenim Raymond'ın söylediği gibi bir lavaboya mı benziyor diye ona hak veren Miss Marple sert bir şekilde başını salladı. Ona hep lavaboların evdeki temizliği sağlayan en gerekli unsurlar olduğunu söylemişimdir. Peki biraz daha ileri giderek kendinizi katili yerine koyup bana şu anda nerede olabileceğini söyleyebilir misiniz? Miss Marple içini çekti. Yapabilmek isterdim. Ancak bir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok hatta. Ancak Rutherford Hold'a yaşayan ya da orayı çok iyi tanıyan biri olmalı. Haklısınız. Fakat bu şekilde çok geniş bir yelpaze ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Orada çalışmış bir sürü gündelikçi kadın var. Kadınların yönettiği bir dernek tüm faaliyetlerini orada gerçekleştiriyor. Daha önce de Kraliyet Hava Kuvvetleri destek unsurları oraya kullanmışlar. Bunların hepsi uzun ambarı, lahti ve anahtarın nerede durduğunu biliyorlar. Bunun dışında bütün bunlar çevrede yaşayanlar tarafından da bilinmekte. Oralarda yaşayan herkes değişik amaçlarla uzun ambarından yararlanabiliyor. Evet, elbette. Karşı karşıya olduğunuz zorlukları çok iyi anlıyorum. Kredak ekledi. Ceset teşhis edilmedikçe ilerleme kaydetmemiz çok zor görünüyor. Peki ama bu çok zor olmaz mı? Diye sordu Miss Marple. Eninde sonunda kim olduğunu bulacağız. O yaşta ve görünümdeki kadınlara ait tüm kayıp ihbarlarını değerlendiriyoruz. Şu ana kadar uyan çıkmadı. Patolog onun 35 yaşlarında, sağlıklı, büyük olasılıkla evli ve en azından bir çocuk sahibi olduğu sonucuna vardı. Kürkü Londra'daki bir alışveriş merkezinden satın alınmış ucuz sayılabilecek bir manto. Son 3 ay boyunca aynı tip kürkten yüzlerce satılmış. Bunun en az %60'ı da sarışın bayanlara. Ölen kadının resminden onu teşhis edebilen ya da mantonun Noel öncesi alınıp alınmadığını söyleyebilen bir tek tezgahtar bile çıkmadı. Diğer giysileri ise büyük olasılıkla yurt dışından. Belki de Paris'ten alınmışa benziyor. İngiliz etiketi taşımıyorlar. Paris'le bağlantı kurduk. Konuyu bizim adımıza araştırıyorlar. Tabii er ya da geç biri çıkıp kayıp akrabasını ya da kiracısını ihbar edecektir. Bu yalnızca zaman meselesi yer bir yarar sağlamadı mı? Maalesef hayır. Bu Rue de Revoy'daki çok ucuza tezgahlarda yüzlerce satılan türden bir şey. Bu arada aslında bunu polise hemen verseydiniz daha doğru olacaktı. Ya da hiç değilse Bayan Alice Barrow'a. Miss Marple başını salladı. Ancak onu bulduğumuz anda henüz cinayet ortada yoktu ki diye önemli bir noktayı işaret etti Miss Marple. Düşünün bir defa, golf çalışan genç bir bayan otların arasında hiçbir değeri olmayan eski bir pudriyer buluyor. Elbette ki hemen polise koşup bunu bildirmez. Miss Marple bir süre susup düşündükten sonra ekledi. Önce cesedi bulmamızın çok daha akıllıca olacağını düşündüm. Müfettiş Gredak neşelenmişti. Sanırım bulabilme konusunda bir an bile kuşku duymadınız. Hayır, Lucy Islesborough son derece becerikli ve akıllı bir kızdır. Ben de aynı fikirdeyim. Becerikliliği ve dayanılmaz çekiciliği beni korkutuyor. Hiçbir erkek onunla evlenmeye cesaret edemez. Ah böyle söylemeyin. Bu yalnızca bir grup erkek için söz konusu olabilir. Miss Marple an için düşündü. Rutherford holdaki durum nasıl? Anladığım kadarıyla kendilerini tamamen onun ellerine teslim etmişler. Edebi bir deyişle onun elinden besleniyorlar. Bu arada sizinle bağlantısından haberleri yok. Bunu gizli tuttuk. Zaten artık benimle bir bağlantısı yok. Ona verdiğim görevi başarıyla sonuçlandırdı. Öyleyse istediği anda istifa edip gidebilir. Evet. Peki ama orada kalıyor. Niçin? Bunun nedenlerini bana açıklamadı. Çok akıllı bir kızdır. Sanırım konu ilgisini çekti. Bu olay mı? Yoksa aile mi ilgisini çekti? İkisi arasında bir ayrım yapmakta zorlanıyor olabilir. Diye fikrini belirtti Miss Marple. Credak onu sert bakışlarla süzdü. Yok hayır, Tanrı aşkına hayır. Aklınızda bir şey mi var? Sanırım sizin var. Miss Marple başını salladı. Kredak içini çekti. Bu durumda tek yapabileceğim bulgularımı belirli bir düzende sınıflandırmak. Polis olarak yaşam çok tek düze. Bir sonuca varacağınızdan eminim. Bana verebileceğiniz bir fikriniz mi var? Zekanızın yeni bir ürünü. Olayları bir tiyatro kumpanyası açısından değerlendirmeye çalışıyorum diye açıkladı Miss Marple çekingenlikle. Kesin bir bağlantısı olmayan, sürekli olarak oradan oraya gidip temsiller veren bir kumpanya gibi. Bu gibi bir yerde genç bir kadının kaybolduğu pek fark edilmezdi. Evet bunu hiç düşünmemiştim. Belki de önemli bir nokta yaparmak bastınız. Bunu araştıracağım. Ve ekledi. Niçin gülümsüyorsunuz? Yalnızca düşünüyordum da diye yanıttı Marple. Kim bilir cesedin bulunduğunu öğrenince Elspeth MacGillicuddy'nin yüzüne hale alacak. Kısım 2 Demek öyle dedi bayan MacGillicuddy. Demek öyle. Ne diyeceğini bilemiyordu. Önce birçok resmi belgelerle kendini tanıtan genç yakışıklı adamı ardından da kendisine gösterilen fotoğrafları ilgiyle izledi. Evet bu o dedi. Bu o. Zavallı. Cesedi bulmalarına gerçekten sevindim. Kimse bir tek sözüme bile inanmıyordu. Ne polis, ne demir yolcuları, ne de diğerleri. Anlattıklarıma inanmamaları çok tatsız. Her neyse, hiç kimse üzerime düşeni yapmadığımı söyleyemez. Genç adam aynı duyguları paylaşarak anlayışla gülümsedi. Cesedin nerede bulunduğunu söylemiştiniz? Brakehampton'ın hemen dışında Rutherford Hall diye adlandırılan bir malikanenin ambarında. Hiç duymadım. Oraya nasıl gittiğini bilmek isterdim. Genç adam yanıt vermedi. Sanırım onu Jane Marple buldu. Sevgili dostum Jane. Genç adam elindeki belgelere dayanarak açıkladı. Cesedi bulan bayan Lucy Alice Barrow diye biri. Bu adı hiç duymadım ama yine de herhangi bir şekilde Miss Marple ile ilgisi olduğundan eminim. Bu arada Bayan McGill bu resimdeki kadının tren penceresinden gördüğünüz kadın olduğunu teşhis edebilecek misiniz? Bir adam tarafından boğulurken gördüğüm kadın bu Evet o Peki adamı tanımlayabilir misiniz? Uzun boylu bir adamdı Başka Koyu renk saçlı Evet başka Size söyleyebileceğimin hepsi bu Bana arkası dönüktü yüzünü görmedim Onu tekrar görürseniz tanıyabilir misiniz? Tabii ki hayır bana sırtı dönüktü Dediğim gibi yüzünü hiç görmedim Onun kaç yaşlarında olabileceğiyle ilgili bir fikriniz de yok yani Bayan McGill'i ködiyi düşündü. Hayır yok. Bilemiyorum. Ama sanırım çok genç değildi. Omuzları öyle görünüyordu. Çökmüş. Ne demek istediğimi doğru anlatabiliyor muyum bilmem ama genç adam başıyla onayladı. 30 ya da üstü olmalı. Daha yakın bir tahminde bulunamayacağım. Biliyor musunuz esas olarak ona bakmıyordum. Kadına bakıyordum. Boynuna dolanmış eller yüzüne mosmor olan yüzüne hala zaman zaman gözlerimin önüne geliyor hatta. Bu çok zor. Moral bozucu bir deneyim olmalı dedi genç adam samimiyetle. Not defterini kapatarak sordu. İngiltere'ye ne zaman dönüyorsunuz? Üç hafta sonra. Bu gerekli mi? Yani benim dönmem mi gerekiyor? Genç adam hemen bayan McGilliködy'nin heyecanını yatıştırdı. Yo hayır şu an için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. ''Tabii eğer birini tutuklarsak.'' <gülüyor> ve konu böylece kapandı. Postacı Miss Marple tarafından arkadaşına yazılmış bir mektup getirdi. Yazı eğik ve örümcek ağı gibi karmaşıktı. Birçok kelimenin altı çizilmişti. Bayan McGillicuddy engin deneyimlerine kadar dayanarak mektubu deşifre edebildi. Miss Marple arkadaşına ayrıntılı olarak olanları rapor etmişti. Bayan McGillicuddy her sözcüğün büyük bir mutlulukla üzerinde durarak okudu. O ve Jane yine onlara haklı olduklarını kanıtlamışlardı. Bölüm 11 Sizi hiç anlamıyorum dedi Cedric Krakenhorpe. Bakımsızlıktan neredeyse yıkılmak üzere olan domuz ağılının duvarına yaslanmış Lucy, Alice Barrow'u süzüyordu. Anlayamadığınız ne? Burada ne aradığınız? Yaşamımı kazanmaya çalışıyorum tabii ki de. Hizmetçilik yaparak mı? Sesinde belirgin küçümseme hemen anlaşılıyordu. ''Siz nerede yaşıyorsunuz Tanrı aşkına?'' Lucy öfkeyle söylendi. ''Hizmetçi ne demek? Ben ev işleri yardımcısıyım. Profesyonel bir kahya ya da Tanrı'nın bir armağanı. En çok da bu sonuncusu hiç kuşkusuz.'' ''Burada yaptığınız işlerden hoşlanıyor olamazsınız. Yemek pişirmek, yatak düzeltmek, elektrik süpürgesi ya da adı her neyse o gürültülü nesneyle ortalıkta dolanmak.'' Bileklerine kadar bulaşık sularına gömülmek. Lucy güldü. Aslında belki ben de tüm ayrıntılardan hoşlanmıyor olabilirim ama örneğin yemek pişirmekten büyük zevk alıyorum. Yemek yaparken tüm yaratıcılığımı ortaya koyduğuma inanıyorum. Ayrıca darmadığın bir yeri derleyip toplamaktan da mutluluk duyuyorum. Bense sürekli bir dağınıklık içinde yaşıyorum diyen Cedric üzerine basarak inatla ekledi. Hatta bundan mutluluk duyuyorum. Evet, mutlu olduğunuz belli. Ibiza'daki kulübemde yaşam basit temeller üzerine kurulmuştur. Üç tabak, iki fincan ve altı, bir yatak, bir masa ve birkaç sandalye. Her taraf toz, boya lekeleri ve taş parçacıklarıyla dolu. Resim yanında aynı zamanda heykelle yapıyorum. Üstelik de bütün bunlara kimsenin elini bile değdirmesine izin vermiyorum. Ve evimin yakınında bile kadın görmek istemiyorum. Hiçbir anlamda mı? ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Sizin gibi sanatçıların hareketli bir aşk yaşamları olduğunu düşünürdüm de.'' ''Sizin de işinizle aşk yaşamımın bu konuyla hiç ilgisi yok.'' ''O özel yaşamım.'' diye belirtti Sedrik alçak gönüllülükle. ''Ancak temizlik ateşiyle yanan hükümran kadınlara tahammülüm yok.'' ''Aslına bakarsanız küçük kulübenizi bir ziyaret etmek isterdim.'' dedi Lucy gülümseyerek. ''İlginç bir deneyim olurdu.'' ''Bu olanı bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz.'' Korkarım ki öyle Domuz ağılından birkaç kiremit düştü Cedric başını çevirerek Dalgın bakışlarla ağılın derinliklerini Süzmeye başladı Sevgili Emaktar Mace diye mırıldandı Onu çok iyi anımsıyorum Gerçekten çok sevimli bir hayvandı Ayrıca çok da üretken bir yaratıktı Son doğumunda Bir batında 17 yavrusu olduğunu Anımsıyorum Havanın güzel olduğu öğleden sonralarda Buraya gelip elimizdeki bir sopayla Onun sırtını kaşırdık Bundan o kadar hoşlanırdı ki. Peki ama bütün bunlar niçin bu hale gelecek kadar bakımsız bırakıldı? Bunun tek nedeni savaş olamaz. Değil mi? Sanırım buraya da çeki düzen vermeyi düşündünüz. Bir an için bile olsa. Ne meraklı kadınsınız. Şimdi cesedi bulanın niçin siz olduğunuzu çok daha iyi anlıyorum. Zaten başkasının olması olanaksızdı. Grekoroman döneminden kalma bir lahti bile karıştırmadan durmanız mümkün değil. Bir süre susup düşündükten sonra genç kadının sorusunu yanıtladı Hayır bunun tek nedeni savaş değil Asıl neden babam Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Henüz onu tanımak için yeterli fırsatım olmadı Kaçamak yanıtlar vermeye çalışmayın lütfen Yeryüzünde yaşayan en büyük cimri olmasının yanı sıra Bana kalırsa kafasındaki tahtalardan da biri eksik Üstelik hepimizden nefret ediyor Tabi Emma dışında Bunun tek nedeni de büyük babamızın vasiyeti Lucy onu meraklı bakışlarla süzdü. Büyük babam tonla para kazanma olanı bulmuş, dört ayak üzerine düşmüş şanslılardan biriydi. Şu Crunchy, Cracker Jacks ve Jassy Crips denilen Cracker'lerden, cipslerden filan dünyanın parasını kazanmış. Hani şu beş çaylarında yenen türde şeyler. Ayrıca uzak görüşlü ve basiretli bir adam olduğu için de tam zamanında üretim bandında değişiklik yapıp şimdi bile partilerde severek yenilen peynirli krakerlerin ve kanepelerin üretimine dönmüş. Ancak babamın kraker üretiminden daha yüksek hedefler peşinde olduğu geç de olsa ortaya çıkmış. İtalya'da, Balkanlar'da, Yunanistan'da dolaşıp sanat eserlerinin peşinden koşarak onları topluyormuş. Bu büyük babamı ürkütmüş. Onun hiçbir zaman iyi bir tüccar olamayacağı gibi sanattan da pek anlamadığını keşfetmesi uzun sürmemiş. Bu arada her iki konuda da tam anlamıyla haklıydı. Böylece tüm servetini torunlarına bıraktı. Babam yaşamı boyunca servetin gelirini alacak ancak ana sermayeye dokunma hakkı yok. Bu durum karşısında onun ne yaptığını düşünebiliyor musunuz? Para harcamayı kesti. Buraya yerleşip para biriktirmeye başladı. Sanırım bu arada büyük babamın yaşamının sonuna bıraktığı kadar bir serveti banka hesabında biriktirmeyi başarmış. Bizler ise Harold, Ben, Alfred ve Emma büyük babamızın parasından tek bir kuruş bile alabilmiş değiliz. Ben tanınmış bir ressam sayılırım. Harold ticaret hayatına atıldı ve kendine şehirde oldukça iyi ve saygın bir yer edindi. Finans konusunda bir dahi ama şu aralar onun da bazı sıkıntıları olduğuna ilişkin dedikodular duydum. Alfred'a gelince... Alfred hep sorun olmuştur. Ailenin sorunlu çocuğudur. Niçin? Düşünemeyeceğiniz kadar çok nedenden. O bir anlamda ailenin yüz karasıdır. Henüz hapse girmedi ama her an için girebilir. Savaş sırasında ordunun levazın bölümündeydi. Ancak bugüne kadar hiç açıklanmayan nedenlerle bir gün içinde orayı terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra da meyve konserveciliği işine soyundu ama onda da çok kuşkulu bir takım ticari ilişkiler ortaya çıktı. Ve bir de yumurta ticareti var. Hiçbir zaman büyük işler peşinde koşmadı. Ufak tefek dolandırıcılıklarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor işte. Yabancı birine bütün bunları anlatmak yanlış değil mi? Niçin? Polis adına çalışan bir casus musunuz yoksa? Öyle olabilirim de. Sanmıyorum. Polis bizimle ilgilenmeye başlamadan önce de siz burada durup dinlenmeden çalışmayı yeylemiştiniz. Bence... O sırada kardeşi Emma'nın mutfak bahçesine açılan kapıdan çıkmasıyla konuşmaya ara verdi. ''Merhaba Emma. Ne oldu? Çok kötü görünüyorsun.'' ''Öyleyim de. Seninle bir an önce konuşmam gerekiyor Cedric.'' Lucy hemen saygıyla söze karıştı. ''Benim zaten hemen eve dönmem gerekiyor.'' ''Bence burada kalmalısınız.'' dedi Cedric. ''Yaşanan olaylar ve bu cinayet sizi de ailenin bir ferdi durumuna getirdi.'' Ama yapacak çok işim var. Yalnızca biraz maydanoz toplamak için gelmiştim. Hızlı adımlarla mutfak bahçesine doğru uzaklaştı. Cedric bakışlarıyla onu izliyordu. Çok hoş bir kız dedi. Gerçekte kim olduğunu çok merak ediyorum. Çok iyi tanınan biri o dedi Emma. Yaptığı işin gerçek anlamda uzmanı. Neyse, Lucy Alice Barov konusunu bir yana bırakalım Cedric. Gerçekten de çok endişeliyim. Polis Ölük adının yabancı, büyük olasılıklı da Fransız olduğunu düşünüyor. ''Ne dersin Cedric? O Martin olabilir mi?'' Kısım 2 Cedric bir iki dakika kadar kardeşini anlamsız bakışlarla süzdükten sonra sordu. ''Martin mi?'' ''Tanrı aşkına o da kim?'' ''Ah evet sen Martin'i kastediyorsun.'' E, ''Evet ne dersin?'' ''Peki ama bu kadın niçin Martin olsun ki?'' ''Düşünüyorum da ondan gelen telgraf aslında bir aylı tuhaftı.'' ''Bu aşağı yukarı aynı zamanlara denk geliyordu.'' Ne dersin? Her şeye rağmen buraya gelmiş olabilir mi? Saçma. Martin niçin buraya gelip üstelik de uzun ambara gitsin? Neden? Bence bu tamamen olanaksız. Ne dersin bu konudan müfettiş Beykına ya da diğer adama bahsedeyim mi? Hangi konudan? Şey, Martin'den, ondan gelen mektuptan. İşleri daha da çıkmaza sokmanın hiçbir yararı yok sevgili Emma konuyla ilgisi olmayan bir sürü saçmalığı ortaya dökmek anlamsız. Aslına bakarsan Martin'den gelen mektup bana başından bu yana kuşkulu görünüyor. Bence öyle değil. Sen daima olmayacak şeylere inanıp onları sorun etmeye bayılırsın zaten sevgili Emma. Sana önerim sakin ol ve dilini sıkı tut. Değerli cesetlerin kim olduğunu teşhis etme konusunda polise bırak. Harold'un da sana aynı öneride bulunacağından eminim. Harold'un da aynı görüşte olacağını biliyorum. Hatta Alfred de. Ama endişeleniyorum Sedrik. Gerçekten çok endişeleniyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hiçbir şey diye yanıtladı Sedrik kararlılıkla. Çeneni tutacaksın hepsi bu Emma. Sana sorulmadan konuşma. Önümüzdeki günlerde bunu hiç aklından çıkartma. Emma içini çekti. Eve doğru ilerlerken vicdanının onu rahatsız ettiğini hissediyordu. Evin girişine ulaştığında gitmek için küçük Austin arabasının kapısını açmakta olan Doktor Kimper ile karşılaştı. Adam Emma'yı görünce arabasını bırakarak genç kadına doğru yaklaştı. "Merhaba Emma, baban çok formda." dedi. "Cinayet ona yaramış, yaşama şevki vermiş diyebilirim. Bunu başka bazı hastalarıma da mı önersem acaba?" Emma istemeden gülümsedi. Doktor Kimper karşısındakinin tepkilerini anlamakta çok ustaydı. ''Bir sorun mu var?'' diye sordu. Emma başını kaldırarak baktı. Doktorun iyi niyetine ve yakınlığına güveniyordu. O bir doktordan çok daha fazlası, güvenilebilecek bir dost olduğunu kanıtlamıştı. Onun dobra tavırlarından hiç rahatsız olmuyordu. Bu davranışların gerisindeki yakınlığı çok iyi sezebiliyordu. ''Evet, çok endişeliyim.'' diye açıkladı. ''Bana açıklamak ister misin?'' ''Tabii istemiyorsan anlatmayabilirsin.'' anlatıp rahatlamak isterim hem de çok ayrıca bildiğiniz bir konu sorun benim ne yapmam gerektiğini bilememem aslında yargılarında çok isabetli ve kararlı bir insan olduğunu söyleyebilirim sorun neydi size daha önce abimden bahsettiğimi anımsıyor musunuz hani savaşta ölenden tabi bahsetmemiş de olabilirim hani şu evlenen ya da evlenmek isteyenden mi hani bir fransız kızıyla öyle bir şeydi sanırım değil mi Evet o mektuptan kısa bir süre sonra da onun savaşta öldüğüne dair bir mektup aldım O zamandan bu yana da o kızdan hiçbir haber almadık Tek bildiğimiz küçük adı o kadar Hep bize mektup yazmasını ya da herhangi bir şekilde bağlantı kurmasını bekledik ama olmadı Hiçbir zaman hiçbir şey öğrenemedik Ta ki bir ay öncesine kadar yani tam Noel'den evvel Anımsıyorum bir mektup almıştınız sanırım değil mi? Evet İngiltere'de olduğunu ve buraya gelip bizleri görmek istediğini yazıyordu Her şey ayarlanmıştı ama son anda bir telgraf çekip Hiç beklenmedik çok önemli bir durum nedeniyle Fransa'ya dönmek zorunda kaldığını bildirdi Peki ama sorun ne? Polis öldürülen kadının Fransız olduğunu düşünüyor Sahi mi? Demek öyle Bana kalırsa tipinden İngiliz olması çok daha olası ama bunu kim kesin olarak bilebilir ki? Peki ama seni böyle endişelendiren, öldürülen bu kadının abinin kız arkadaşı ya da karısı olabileceği olasılığı mı? Evet, bence bu pek olası değil, diyen Doktor Kimper sakin bir tonla ekledi. Yine de ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Polise bundan bahsetmem gerekip gerekmediği konusunda tereddütteyim. Cedric ve diğerleri bunun tamamen gereksiz olduğunu söylüyorlar. Sizce ne yapmalıyım? Hmm... Doktor Kemper dudaklarını büzüştürdü. Yanıt vermeden birkaç dakika derin düşüncelere daldı. Sonra isteksizce görüşünü açıkladı. Aslına bakarsan hiçbir şey söylememen en kolayı. Abilerinin bu konudaki duygularını çok iyi anlıyorum. Ama yine de... Ne? Kemper ona baktı. Doktorun gözlerinde sevecen etkileyici bir parıltı belirdi. Ben olsam doğruca onlara gidip her şeyi anlatırdım dedi. Bunu yapmadığınız takdirde huzur duyamayacağınızı biliyorum. Sizi çok iyi tanıyorum. Emma kızardı. Bu yaptığım aptallık değil mi? Sizin için doğru olanı yapmalısınız tatlım. Bırakın ailenin geri kalanı ne derse desin. Sizin kararlarınızın daima onlarınkinden daha doğru olduğuna eminim.